Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Errahmanirrahim Maliki Yevmiddin La ilahe illallahü yef'alü ma yurid Sallallahu ve sellem ve barik ala nebiyyina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'hinna amma ba'd Bugün 13 Mart 2009 Cuma Umdetül Fıkıh dersimizin ikinci dersi Evet Geçen ders ne işlemiştik? Taharet kitabı değil mi? Neden müellif tahareti ön aldı? Değil mi? Sebebi ne? Hepsini anlattık. Müellif kitabı şöyle baştan bir alalım. Tabi e, e, şerh etmeden. Şöyle giriş yapmış. Demiş ki kitabı taharet, taharet kitabı. Sonra bunun altına ne yaptı? Bab başlıkları koydu. Bu bab başlıklarının ilki dedik. Bab-ı ahkam-ül miyah. Sular kısmı. Suların hükümleri babı. Değil mi? Burada dedik ki işte müellif su demedi. Sular dedi sebebini anlattık. Sonra dedik ki Huligal ma utahuran. İlk mevzu olarak değil mi? Öyle giriş yaptı Dedi ki Huligal ma utahuran. Su temiz yaratılmıştır. Yutahhiru minel ehdasi ve necaset. Bu su yutahhiru temizler. Neyden? Minel ehdasi. Hadeslerden. Hades kaçı ayrılır dedik? İkiye İki ayrılır. Büyük hades. Küçük hades. Büyük hadesten kastımız ne? Ee, büyük hadesten kastımız, büyük hades cünüplük hali. Küçük hades abdestsizlik hali. İşte bu su cünüplük halinden arındırır. Ve abdestsizlik halinden arındırır. Eğer şer'i bir şekilde bu fiili yerine getirilirse. Değil mi? <gülüyor> Dedik ki necaset Namaz kılan bir insan için necaset 3 yerden giderilir. Bir kişinin elbisesinden, iki bedeninden, 3 namaz kılan yerinde. <gülüyor> mesela işte mesela <gülüyor> dedik ki bedeninden. Ne mesela bedeninden? Mesela bunun buna alimler ne hadisi delil getiriyor? Mesela işte bir gün Nebi S.A.v. maruf hadis. Değil mi? Bir kavrin başından geçiyor. Ne diyor? اِنَّهُمَا <gülüyor> لَيُعَذَّبًا Onların ikisi oluyor? Bu kabirde yatanların azap görüyor. Şimdi Allah Azze ve Celle vahy indiriyor ona. Yani ona vahy ediyor. Onların azap gördüğünü bildiriyor. اِنَّهُمَا <gülüyor> لَيُعَذَّبَانِ Onlar şu an azap görüyor. فَمَا يُعَذَّبَانِ ف۪ي كَب۪يرٍ diyor Nebis-u Sallallahu. Ama böyle çok büyük bir şeyden dolayı azap görmüyorlar. Yani böyle büyük bir şeyden kastı hani insanın böyle yapması için çok zorlanmasına gerekir Çok basit. فَأَمَّا <gülüyor> أَحَدُهُمَا diyor. Yani bunlardan bir tanesi فَكَان <gülüyor> فَأَمَّا اَحَدُهُمَا فَكَانَ يَمْشِي بِنْنَمِي مِ Bunlardan bir tanesi dedikodu. Hep böyle. Götürüp getiren birisi. فَأَمَّا الثَّانِي مِ diyor. Tam hatırlamıyorum. وَأَمَّا الْآخَرِ مِ diyor. فَكَانَ لَا يَسْتَنْزِهُ مِنَ الْبَوْلِ diyor. İdrardan sakınmazdı. Yani bu kişi idrar sıçrıntılarından vesaire Buna benzer şeylerden sakınmazdı. Alimler buradan ne istimbat ediyor? O zaman kişi bedeninden Şimdi idrar sırrı sakınmazdı. Bu kişi bedeni için mi sakınmazdı, elbisesi için mi? Umum. Yani o zaman buradan iki istimbat var. Buradan hem elbisesinden sakınacak, hem bedeninden sakınacak. E, alimler bunu delil getiriyor. Yine elbiseye özel delil, yani çok. Hani maksat rivayet söylemek olsun. İşte hayız kanından soran kadın için değil mi? Ne diyor? Hattu'yihi, sunmak resi'yi, sunmak Onu elbiseyi ne yaparsın? En son suyla yıkarsın diyor. İşte o sonra. Buradan da ayinler ne çıkarıyor? Bu kişiler elbisesini de Müslüman temizleyecek. ya ve kefet ahhir ayeti var işte. El ve elbiseni temizleyin. Onda bir de ihtilaf edilmiş o. Elbiseni temizlenen maksat şirkten arın mı yoksa bildiğimiz elbise mi yoksa onun mu vesaire. O. Önemli değil. Yine namaz kılan yer için mesela e, Arabi hadisini delil getirebiliriz işte. Geliyor meclisin bir köşesine pisliyor. Ondan sonra ne yapıyor? Sahabe geliyor, onu işte zecil ediyor Ondan sonra Allah Resul diyor? Subbu bu bevlil arabi den ule mimme. Arapların bevline ne yapın? <gülüyor> Bir ko ya, bu Arabanın bevline ne yapın? Bir kova su dök Buradan da işte namaz kılan mekanı var. Şimdi ne dedik? Sonra e, konu olarak neye geçtik? Fela tahsulu taharatu bima'in gayrih. Dedik ki e, su dışında Fela tahsulu hasıl olmaz. tahsulu hasıl olmaz. اَتْطَحَارَةُ بِمَا اِن مَا yani böyle akıp gitmek akıp gitmek bimai akıp giden yani sıvı madde diyor ki فَلَا تَحْصُلُ اتْطَحَارَةُ taharet hasıl olmaz ney? بِمَا sıvı bir şeyle غَيْرِ buradaki he suya gidiyor su dışındaki başka bir sıvı madde ile başka bir akıcı madde ile Taharet hasıl olmaz. Şimdi burada taharet umum. Bir necasetten taharet var dedik. Bir de hadesten taharet var. Yani hadesten temizlenmek ve necasetten temizlenmek. Hadesten temizlenmek neydi? Abdestsizlik ve gusül halinden temizlenmek. Necasetten temizlenmek bedeninde, elbisende, <gülüyor> namaz kılan yerinde değil mi? Bu oluşan necaseti izal etmek. Şimdi burada diyor ki su dışındaki başka sıvı bir maddeyle taharet hasıl olmaz. Hangi taharet? Umum kullanıyor. Yani hepsi. O yüzden biz diyoruz ki Hanbeli mezhebinin zaten zikrettiği geçen dersi de. Görüşü ne? Ne hadesten taharet ne de necasetten taharet. Su dışında başka bir şeyle olmaz. Mutlak ya su. Malikiler de böyle değil mi? Yani Maliki, yaşayan, Tabii Malikiler de böyle. Ee, ee, şey de böyle. Şafiler de Şafiler böyle. böyle. Ama Ebu Hanife yani Hanifilerin mezhebi Burada tarat hasıl olarak değil mi teymiyye de bunu tercih etmiştir. Evet. Ve günümüzdeki muhasır birçok alim de bunu tercih etmiştir. Şeyh Useymîn vesaire. Bunu tercih etmiş şeyh Abdullah el-Fevzan vesaire başkaları da. Bunu tercih etmiştir. Ee, ve dedi ki racih olan görüşte Allah alem hep Hanefi mezhebinin görüşü burada tercih edilen görüş. Delillerimizi hikmetle de şey de, de, de. beyan ettik. Gerek fıkıh kaidelerinden gerek bir aynîyi nasıl getirdik? Evet. Ne dedik mesela işte ayakkabı ayakkabısının Altındaki pislikten soruluyor değil mi? Allah Resulü ondan sonra gelen bölüm onu temizler diyor. Bak evet. burada su kullanma falan yok. Buna rağmen ne? Buna rağmen Allah Resulü buna temiz olduğunu söylüyor. Kesinlikle. Demek ki Allah Resulü'nün burada istediği ne? Aslen necasetin giderilmesi. Evet. Ne dedik? Evet. El-hukmu yedûru ma'a illetihi vücuden ve ademen. Hüküm, şimdi helal, haram, vacip müstehab, menduh, hüküm, tamam mı? Evet. İlletin var veya yok oluşuna göre o hüküm bakidir. İllet varsa hüküm vardır. Yoksa hüküm ortadan kalkmıştır. İllet ne? Necaset. Necaset varsa hüküm geçerlidir. Nedir o hüküm? Namaz kılamazsın. Necaset kalkmışsa hüküm de kalkar. Çünkü o hüküm ne, neye bağlıydı? O necasetin var olmasına. Yoksa. E şimdi necaset yok. Evet. Anlatabiliyor muyum? bu Çünkü bu dört mezhebin arasında mesela anlaştıkları bir kaydedir. El hükumu yedurumâ illetihi vücuden ve ademen. Hükümün illetin varlığıyla veya yokluğuyla yani Hüküm, ve e, varlığı ve yokluğuna göre değer kazanır. <gülüyor> Bunu da anlattık. Şimdi <gülüyor> bu kitapta yeni bir mevzuya geçmeyelim. Yani bağlantılı olarak biz e, sadece kitabın böyle kendisiyle de yetinmeyelim. Şimdi burada e, biz dedik ki işte su temiz yaratılmıştır. Ancak burada e, yani kitabın tabiri caizse biraz başına alıyoruz. Dedi ki dedi, ilk mevzu değil mi? Su temiz yaratılmıştır. Ama şimdi burada su temiz ama bu suya harici bir vasıf gelirse harici bir vasıf gelirse veya aynı bir vasıf ama mutat olan vasıftan, farklı bir vasıf gelirse yani alışılagelen bir vasıftan. Mesela ne gibi? Şimdi mesela bir su düşün. Temiz. Ama bunun bizim normal bildiğimiz sudan bir farkı var. Mesela zemzem suyu. Ne yapacağız burada? Zemzem suyuyla taharet alınır mı? Alınmaz mı? Habez. Bu necaset giderilir mi giderilmez mi? Bunu tartışmışlar alimler. Yine gasp edilen bir su, çalınan suyla birisi abdest aldı ve bunda namaz kıldı. Namazı sahih mi değil mi? Gasp etti suyu. Aldı bununla abdest. Namazı sahih mi? Değil mi bu suyla? tam bu adam harama girmiştir. Şimdi <gülüyor> bu insanlara biraz ters gelebilir. Yani mesela ya böyle de soru mu olur? Adam suyu almış çalıyor onun namazından bahsediyoruz. Şimdi bu Türkiye ortamında biraz garip bu doğru bir şey ama alimler bunu yüzyıllarca hep tartışmışlar, kaleme almışlar. Neden? Farkı var. Şimdi sen Türkiye mantığıyla bakarsan, Türkiye açısıyla bakarsan bu sana tuhaf gelebilir. Ama dinen bunun hiçbir tuhaflığı yok. Bunun delili, bunun delili alimler tarih boyunca hem de bizim ehli sünnet alimlerimiz ve ehli sünnet dışı fakih ama ehli sünnet dışı olduğu halde akil eder ama fakih olan alimler de bunu hep tartışmışlar ve bunu sen hayatında hayatının belli dönemlerinde tecrübe edinirsen bunun hiçbir zaman boş bir tartışma olmadığını görürsün. Hani başka ülkelerde biraz yaşamışsan veya başka ortamlar görmüşsen bunun ne kadar haklı bir tartışma olduğunu görürsün. Şunu durdurayım da şu kağıtları şey yapayım yerine koyayım bu bir saniye. Mesela örnek vereyim. Mesela bir Suud'da veya bir Katar'da veya buna benzer mesela Ee, dinin daha böyle yoğun evet. e, yaşandığı veya dinin demesek de mesela en azından namaza daha çok önem verildiği bu ülkelerde bu tartışmanın ne kadar haklı olduğunu anlıyorsun. Yani bak adam mesela atıyorum Suud'da veya Katar'da çok fasık birisi. Yani adamın yapmadığı belki bir pislik yok. Yani o kadar pisliği de var. Şimdi her ülkede pis insanlar var. Bu çok normal. Ama bu adam ailesi tarafından o kadar namal aşılanmış ki veya o ülkenin ulemaları... E, fetva şey namazın üzerine o kadar e, yüklenmiş ve önem vermiş ki adam yaptığı bütün pisliğe rağmen namazı bırakmıyor abicim. Böyle yani. Adam namazı bırakmıyor. Belki adam gizli zina da yapıyor, hırsızlık da yapıyor ama namazı bırakmıyor adam. E şimdi bu adama ne hükmü vereceksin? Bu adamdan şunu da bekleyebilirsin. Bak nice insanları var haca geliyorlar haç yapmaya Ge gelirken de hırsızlık yapıp dönüyorlar. Böyle. Böyle. Yani hem hırsızlık hem de hac çağırmaya geliyorlar. Böyle insanlar biliniyor yani. <gülüyor> <gülüyor> bu e, şimdi öyle. ülke ismi vermeyeyim. Şimdi bazı ülkeler var özellikle oradan hırsızlık yapmaya geliyor. Ama gelirken de adam hac da yapıyor. Adam diyor onun yeri ayrı, onun yeri ayrı. Şimdi buna ne hüküm verilecek? Mesela nice insanlar var mesela e, mesela bazı yerlerde var işte zina'nın veya genel evlerin az olduğu yerler vesaire. Evet. Tamam mı? Adam tutuyor sefer ediyor. Başka bir şehre, başka bir ülkeye. Evet. Hani bu işi ihyaat yapmak ya için akrabalarının gözünün önünden ayırma veya o ülkenin şartları yönetimi sıkıdır bu noktada. Ondan kurtulmak için, onun cezasını çekmemek için vesaire başka yerlere sefer ediyor. Şimdi bu adam sefer etti. O yüzden alimler tartışmış. Haram bir mevzu için sefer eden bir insan. Haram bir şey işlemek için sefer ediyor. Bu adam namazını kısaltır mı, kısaltmaz mı? Seferlik hükmünü alır mı, almaz mı? Bunu hep tartışmışlar adamla. E şimdi diyorsun ki bunun tartışmanın ne gereği var? Diyemezsin bunu. Bir kere bu fıkıhta yer almış. Bundan kaçamazsın. Bir kere bunu söyleyen cahil söyler zaten. Cahil insan söyler. Yani e, bu kadar alimler cahildi bunu tartıştı. Sen geliyorsun bunu hani böyle şeymiş gibi işte alimler çok basit bir şeyle istihgal etmiş gibi böyle sunarsan insanların önüne. Bu senin cehaletinden kaynaklanır. Alimler bunu tartışmış. Ya hakikaten nice insanlar var biliniyor adam haram haram işlemek için sefer ediyor. Düşün şöyle bir Müslüman olamaz mı? Yani şöyle bir Müslüman olamaz mı mesela? Birisini seviyor. Aşık olan mesela. Değil mi? Bu, bu bu beş vakitte namazını kılıyor. Ama tutuyor, sefer ediyor. Sırf onu görmek için. Veya e, e, ikisi de birbirini seviyor. Sırf gidip onunla bir e, işte bir saat, iki saat göreyim, bir çay bahçesinde oturuyorum veya ne bileyim ha elini tutayım vesaire buna benzer bir şey. Bunlar hepsi haram mı? Yani bu adamın seferini için, onunla halvete girmek için, onun elini tutmak için vesaire değil mi? E bu adam şimdi sefer ediyor. Böyle hiç mi insan yok yani? Böyle hiç Müslüman yok? Var. E şimdi bu adamı haram için sefer etmiş oluyor değil mi? Gidecek niyeti var adamın. En azından görmek, halvette kalmak mesela. E bu adam giderken namazını kısaltacak mı, kısaltmayacak mı? Haram için sefere giden, seferlik hükmünü alır mı, almaz mı? Bunlar hep tartışılmış. Bir adam suyu çaldı. Bir adam suyu çaldı. Yani düşün ki öyle bir adam ki su çaldı abicim, sırf şey için, işte bir kova su çaldı işte, sırf Bahçesini sulamak için. Ya çalmışken de abdest alayım vesaire. Yani bunlar hep tartışılmış tarihte. O yüzden e, yine zemzem suyu. Mesela bu çok sorumlu zemzem suyu. İşte alimler hani bu su temiz yaratılmıştır. Buna böyle ilhak olarak, buna böyle ek olarak bu mevzuları hep gündeme getirmişlerdir. Su temiz. Çünkü çalınan su temiz mi? Temiz. Su vasıf olarak temiz. İçinde bir necaset girmemiş. Ama ekstra bir vasıf gelmiş buna. Yine zemzem. Temiz mi? Temiz. Ama ekstra bir vasıf var bunda. Ne? Mübarek olması gibi. O zaman mübarek bir şeyle necaset giderilir mi? Tartışmışlar. Şimdi senin kullandığın su zemzem. Bu mübarek bir su. Nebi Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın müslümde söylediği gibi inneha mübarek. Zemzem su için mübarektir diyor. Hatta diyor ki inneha ta'amutu'min. Yani o ee, yani yemeğin doyurmasıdır diyor. Hani verir yem, yemeği yeme yani doyuran bir yemek gibidir o manasında. Heh. E şimdi bu mübarek bu su. Bunları biliyoruz. E şimdi mübarek bir suyla pis bir şey. Mesela idrar veya büyük pislik veya bir necaset işte şeriatın kabul ettiği mesela kan. Necaset mi değil mi onu tartışacağız mesela. O biraz çok ihtilaflı bir mevzu. Mesela kanı da necaset say. Nece, bu kan yani bu mübarek suyla bu pis. E yani bu mübarek suyla bu pis necaset giderilir mi? ve abdest ve cünüplük hale giderilir mi bu suyla? Bunlar hep ne yapmışlar alimler? Tartışmışlar. Şimdi biz bu mevzuları kısaca ele alalım. Özellikle bu iki mevzu. Sonra zaten fıkhı okudukça başka mevzularda devam edeceğiz inşallah. Şimdi ilk mevzumuz olarak diyoruz ki ee, haram suyla abdest almak. Şimdi ben de buraya taksimatları yazayım tahtaya. Tamam mı? Taksimatları yazayım. Şimdi haram su ile abdest almak. Buna parantez içinde mesela şöyle bir örnek verelim. Hemen yazayım buraya. Mesela e, gasp edilen su. Gasp. Gasp edilen su. Şimdi alimler, fukuhalar bu mevzuda ihtilaf etmişler. Mesela bazı alimler diyor ki işte e, yani... Bununla gasp edilen suyla hades de kaldırabilirsin, necaset de kaldırabilirsin. Şimdi bu gasp edilen sudan kasıt ne? Bir insan suyu gasp etti veya çaldı. Yani haram bir su var elinde. Bu adam bu suyla necaseti ve hadesi, hadesten kastığımız ne? Cünüplük ve abdestilik halini kaldırabilir mi bu suyla? Yoksa kaldıramaz mı? Kaldırır diyenler, yani adam bununla abdest salmıştır, kalkmıştır onun üzerinden. Artık o adam cünüp değildir. Ve adamın bedeninde bir necaset yoktur. Ve abdestsiz değildir. Bazıları diyor ki bunun abdest da o abdestsiz hükmündedir. Necasiyle giderse necaseti gidermemiş hükmündedir. Vesaire. Buna benzer. Şimdi çeşitli görüşler var ama en meşhur olan üç görüşü var. Üç tane görüş var. Buraya hemen birincisini yazalım. Bu üç görüşten bir tanesi hem Hades kalkar. Bak hadi yazayım buraya da sen de bu arada not al. Hades ve Hades yani necaset. Necaset. Bu ikisi kalkar. Yani bunu söyleyen kim? Hanefi, Şafi ve Malikiler bunu tercih ediyor. Hanefiler, Şafiler, Malikiler. Tamam Bunu yani Şafiler, Hanefiler, Şafiler ve Malikiler ne diyorlar? Bir insan haram olan bir suyla. Yani mesela gasp edilmiş bir suyla. Hep onu örnek verirler genelde. Gasp örnek verirler. Gasp edilmiş bir suyla. Abdest alırsa abdesti sahih. Cünüplükten kurtulmak için gusül ederse guslü sahi. Bedenindeki ve herhangi bir yerdeki necasete giderirse necasete sahi. Bunu üç meşhep tercih ediyor. Kim? Hanifi, Şafi ve Maliki. Bunların tercihi bu. Tamam mı? Bunların tercihi bu. İkinci görüş, hemen sileyim burayı. Sen de not al. İkinci görüş diyor ki, diyor ki, ikinci görüş biraz tefrika gidiyor, ayrıma gidiyor. Diyor ki, gasp edilmiş suyla, gasp edilmiş suyla. Necaset ee, necaset kalkar ama hades kalkmaz. Ayırmışlar. Necaseti kaldırabilirsin. Yani şunu hemen yazayım şuraya. Necaset kalkar. Yani gibi, kalkar Heh, onu yani. hı, e, Hades kalkmaz. Hı, hades kalkmaz diyorlar. Yani ne diyor bu ikinci görüş? Peki bu ikinci görüşün sahibi kim? Bunu bazı Hanbeliler söylüyor. Hanbelilerin bir kısmı tamam mı? Hepsi değil. <gülüyor> Hanbelilerin bir kısmı. Ve bu bir kısım da meşhur olmayan görüşü. Hanbelilerin bir kısmının meşhur olmayan görüşü. Yani bir kısım bunu söylemiş. Hanbeli mezhebinde bu görüş meşhur değil. Ama fukahaları arasında var bunu söylüyor. Tamam fukahaları arasında var bunu söylüyor. Ne diyorlar bunlar? Diyorlar ki bir insan haram olan bir suyla Necaseti giderirse pis bir şey. Evet o necaset kalkmıştır. Ama onunla abdest veya gusül ederse olmaz diyorlar. Diyorlar ki bunun abdesti veya gusülü sahi değildir. Bunu da kim söylüyor? Hanbelerden bir kısım. Şimdi üçüncü görüşü de yazalım buna. Heh, üçüncü görüşü de yazalım. Şimdi üç. <gülüyor> e, diyorlar ki bunlar. Yani bu üçüncü görüş. E, diyorlar ki bunlar. Ne hades kalkar ne de habes kalkar. Yani ne hades ne de necaset kalkar. Yazalım buraya. Hades necaset kalkmasın. Bunu da kim söylüyor? İbn Hazm'ın görüşü bu. Ve Hanbelilerin meşhur görüşü. Evet. Bunu da söyleyen kim? Evet. Tamam. İbn Hazm'ın ve Hanbelilerin görüşü böyle. Peki yani bunlar ne diyor? Diyor ki diyorlar ki İbn Hazm ve Hanbel'lerin meşhur bu İmam Ahmet'in, yani Hanbel'lerin meşhur görüşü böyle. Hanbelilerin mezhebi bunun üzerine ağırlıkta. Evet. Şimdi Hanbeli mezhebinin diğer mezheplere göre biraz daha böyle farklılığı var. İçinde çok görüş olan bir mezhep. Yani bazen bir bir mevzuda o mezhep içinde 8-9 görüş olabiliyor. Ha, ama bu 8-9'dan bir tanesi, iki tanesi daha ağırlıklıdır, daha meşhurdur. O yüzden genelde de, denir ki Hanbeli mezhebinin meşhur olan görüşüne göre. Bu tür lafızlar kullanılır. Bunları da bil ki ileride böyle fıkıh kitaplarına iyice daldığın zaman bu ıslahlar kafayı karıştırmasın. Evet. Tamam. Bu ıslahlar kafayı karıştırmasın. Zaten her mezhebin usulü var. Önce onu okuyup da e, onun fıkına girmek lazım. O da ayrı bir şey. Tamam. E, bunu da kim söylüyor dedik? İbni Hazm. Mesela İbni Hazm Muhalla da bunu tercih eder. Ibn Hazm-i bunu tercih. Yine Ahmet ibn Ham, yani Hanbeli mezhebinin de görüşü budur. Mesela Mughni'ye bak, ve buna benzer mutavval kitaplarına bak görürsün. Bunu da şey söylüyor. Şimdi bu e, üçüncü görüş, yani ne hades kalkar ne de haber. Ne diyor bunlar? Bir insan haram olan suyla abdest aldı veya gusletti. Bunun abdesti ve guslü sahih evet. değil. Elbisesini veya bedenini veya namaz kılacağı yeri temizledi. O temiz hükmünde değil. Bunların hiçbirisi şer'an geçerli değil. Şimdi bu üçüncü görüş, yani bu ne hades ne de kabes ortadan kalkar diyenler, müsbil'in namazına kıyas ediyorlar. Müsbil ne? Yani topuk altı giyen. Şimdi topuk altı, yani e, erkekler için tabii. Hı hı. Topuk altı giyen bir insanın e, haram işlediği nasla sabit. Ama alimler ihtilaf etmiş, kibirler mi giyerse haram, Yoksa eh, e, yoksa e, kibir olmadan giyse. Şimdi cumhur ulemaya göre kibir olmadan giyerse bir zarar yok. Cumhur ulemaya göre. Ama ulemaların bir kısmına göre hayır bu adamda kibir yoksa da topuk aldı giyse haram. Bunun tartışması nerede gelecek? Elbiseler kısmında. Tamam mı? Bunun tartışması elbiseler kısmında. Ee, ancak şimdi bu haram diyenler yani 3. E, görüş özellikle oradan başlayalım biraz tersten alalım. Neydi üçüncü görüş? Diyor ki ne ne necaset kaldırabilirsin ne de hades kaldırabilirsin. Diyoruz ki diyorlar ki bizim delilimiz var. Diyoruz ki deliniz ne diyorlar ki bizim delilimiz var. Delilimiz biz topuk altıyamına müsbil denir, tamam mı? müsbil müsbil topuk altı. Onu bir daha tekrarlamayayım. Aklında tut. Hep müsbili eee çünkü fıkhi kavramları böyle ağırlıkta tutalım. Kullanalım ki bu bize kolaylık olsun ileride, tamam mı? Topuk altı hadesi. Yok ama Öyle değil. Şimdi topuk altı hadisiyle ne alakası var diyeceksin. O değil. Müsbil'in namazı yani topuk altı giyenin namazına kıyas ediyorlar. Peki onun namazıyla ne alakası var? Değil mi? E, bir soru gelecek. he Soru gelmeyecek mi? Yani şimdi topuk altı giyenin namazıyla bu mevzunun ne alakası var? Diyorlar ki çok alakası var. Neden? Çünkü mesela bak. Atar, Atar bin yasar var. Rahime Allah. Nebi Sallallahu'un bazı ashabından şöyle bir rivayet yapıyor. Diyor ki Bir ara işte bir tane adam geliyor. Evet. Tamam mı? Adam geliyor. Namaz kılıyor. Ama bu gelen adamın, bu gelen adamın giydiği elbise topuğun altında. Evet. Bu adam geliyor namaz kılıyor. Nebis Aleyhisselam diyor ki git ve abdest al adama. Namaz kılıyor geliyor. Namazdan sonra Nebis Aleyhisselam ona diyor ki git ve abdest al. O müsbilini görüyor. <gülüyor> diyor ki, git ve abdest al. Şimdi bu adam da gidiyor tabii. Sonra abdest alıyor. Sonra geliyor. Sonra geliyor. Nebisa senem ona tekrar diyor ki git ve abdest al. Nebisa senem tekrar diyor ki git ve abdest al. Bu adam tekrar gidiyor, abdest alıyor, sonra geliyor. Sonra diyor ki e, yani ne oluyor ey Allah'ın Resulü yani ona hani böyle abdest almaya emrettin? Hani ne oldu ki ey Allah'ın Resulü? Sahabeler, ha, soruyor. Heh, sahabeler soruyor. Yani bunu ata bin yasar Allah Resulü'nün bazı eshabından rivayet ediyor. Tamam Diyor ki ne oldu sana ey Allah Resulü sen ona abdest emrettin? Sonra nebis sonra susuyor. Sonra diyor ki e, o namaz kılıyordu ve izarı e, topuk altındaydı. Yani diyor ki ve huve musbilu izârihi diye bir lafız kullanıyordu Allah-u Resulü. Ve huve musbilu izârihi. E diyor ki o namaz kılıyor ve onun izarı topunun altında. Sonra diyor ki e, şöyle lafız kullanıyor. ki inna allâhe azze ve celle la yekbelü salâte abdin musbile izârih. Salâte abdin musbili izârih. Diyor ki e, Allah Azze ve Celle, Allah Azze ve Celle e, müsbil olanın yani elbisesinin elbisesi müsbil şeklinde olan topuk altında olanın namazını kabul etmez diyor. Bunu delil getiriyorlar. Şimdi diyorlar ki bakın diyorlar ki e, yani e, şimdi bu hadis nerede geçiyor? Bu hadis Ahmet İbni Hanber'in müstahidinde var. Nesai Kübrasında var, Beyhaki'de var ve diğer yerlerde var bu hadis tamam mı? Şimdi diyorlar ki. Bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bunu kim söylüyor? İbn-i Hazm ve Hanbelinin meşhur görüşü. Evet. Diyor ki bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir amel işleyen bir insan ki bu amel hangi amel? Evet. Namaz ameli. Bu ameli böyle bir namaz amelini haram şeklinde işleyen bu insana ne diyor? Haram şeklinde işleyen bu insana ne diyor? Namazını yani git tekrar abdest al diyor. Evet. Hani bu adamın amellerinin iptal olduğunu söylüyor. Allah İzarlı birisinin namazını kabul etmez diyor. E diyor ki biz, madem ki bu haram, Allah Resulü, bu bir ibadet ve buna haram bulaşmış, o zaman diyor abdeste de haram bulaşırsa, böyle bunun gibi, ki aldığın su mesela, haram su değil mi? İşte abdestine de veya necasetini gidermeyen de böyle bir haram fiil bulaşırsa, aynı bu namaz gibi ne olur? Amelin iptal olur. O amel senden makbul değil. Çünkü diyor ki, لَا يَقْبَلُ اللّٰهُ diyor. Allah kabul etmez namazı. Salat-ı abdin, kulun namazı. Hangi kul? İspali ne olan? Topuk altı olan. E diyor ki, o zaman demek ki ibadete haram bir şey eklendiği zaman onu iptal ediyor. Değil mi? Onu iptal ediyor. Ee, yani, başka delilleri de var bunların. Mesela bunlar, <gülüyor> ee, diyorlar ki, mesela, Şeydeki hadisi deli getiriyorlar. Mesela Müslim'de de bir tane hadis var diyorlar. Bizim başka delillerimiz de var. Diyoruz ki neye mesela delilir? Diyorlar mesela Bekir e, radıyallahu anh'ın e, Nebi Sassalem'den rivayet diyor ki Nebi Sassalem diyor İnne ve ve haram. Sizin işte ırzlarınız, mallarınız, e, kanlarınız haramdır. Değil mi? Şimdi ne diyor burada? Yani ne demiş oluyor Allah Resulü? Sizin mallarınız haram aranızda. Birbirinizin malını aramazsın. E diyorlar ki Şimdi haram olan bir şeyin üzerine Abdesti sahihlersek, bu şu haram şimdi. Haram olan bir şeyin üzerine abdesti sahihlersek, haram olan fiile sahih bir şey tertip etmiş oluruz. Anladın mı? buradaki ince noktayı. Diyorlar ki, haram olan bir şeyin üzerine. Evet. Nedir bu haram? Su. Abdesti eğer böyle sahihlersek, abdest evet sahihtir dersek, ne demiş oluruz biz? Haram olan bir fiile, yani o suyla abdest alımı, haram olan bir fiile, sahih bir şey tertip etmiş oluruz. Yani bir abdest tertip etmiş oluruz. E bu ise Allah ve Resulüne zıt bir şeydir diyorlar. Bu da Allah ve Resulüne ters bir şeydir diyorlar. Sonra başka delil getiriyorlar. Bizim meşhur hadis men amile amelen leysi aleyhi emruna fehu ve Kim bir amel işlerse onda da bizim bir emrimiz yoksa fehu ve reddun. O reddolunur. Evet. E şimdi diyor ki bu yani reddun ne demek? Yani merdudun aleyh. Reddolunur ona. Ha, reddun merdudun. Yani reddolunur ona. E diyorlar ki bu bir amel işledi ve bunda bir bizim bir emrimiz yok. Anne Allah'ın emri var, ne resulün emri var. Yani emirden maksat hani emir sıgasızlık falan öyle değil. Yani bir nas. Böyle, şey. böyle bir şey yok. Evet. E diyorlar ki o zaman bu buradan ne buradan ne anlaşılıyor? Caiz değil. Hatta bunları de, mesela İbn Hazm muhalladaca münakaşalar yapıyor. Mesela diyor ki, diyor ki biz muhaliflere deriz ki. Şimdi mesela yeminın kefareti var, değil mi? Mesela işte Eee işte 10 kişiyi doyurmak, değil mi? Ve giydirmek, köle azat etmek, değil mi? Bulamazsa üç gün oruç tutmak, değil mi? Bunlar bunlar ne? Bunlar yeminın kefareti. E şimdi diyor ki İbn azm hadi diyor. Hadi diyor. Bu yeminin kefaretini verirken mesela. Yeminın kefaretini verirken mesela 10 tane fakir doyuracaksın, değil mi? Bu kefareti verirken hadi mal çal, başkasının yemeğini ver, verebilir misin diyor? Şimdi sen bir yemin ettin. Tamam mı? Heh. Onda ne yaptın? Yemininde durmadın. 10 tane fakir doyuracaksın. Hadi diyor ki başkasının malını al çal o fakiri doyur. Geçerli mi? Geçerli değil. Evet. Yani geçerli değil. O, e, mesela diyor ki senin üzerinde oruç borcu var Ramazan'dan kalan mesela. Tamam mı? Hadi tut diyor bunu kurban bayramında. Hadi tut bunu e, Ramazan bayramında. Tutamazsın. Eee... E, Ondan sonra mesela diyor ki sana köle azat ed edeceksin sen. İşte mesela Yemin'in kefardinden bir tane köle azat etmek. E sen köle azat edeceksin bir tane. Taklili rakabetin mi onu ya köle azat edeceksin bir tane. E diyor, al başkasının kölesini azat et. Tut böyle birisinin kölesini çal getir. Kendi ülkene kendi şehrine gizlice zorla al onu azat et. Olur mu? Bak diyor hiç birisi olmaz bunların. Yani nasıl ki sen tutup diyor. Şimdi İbni İb İb İb İb İb İb İb Hazm kim? bir bir muhtes bir şey ortaya atıyor. İlk kıyası inkar edenler arasında. Doğru mu? Bak nasıl kıyas ediyor. <gülüyor> Görüyor musun? Şimdi diyor ki ama sonunda ne, ne diyor İbni Hazım? Bu benim yaptığım kıyas değildir falan diyor. Onu da beğen ediyor kitabında. Neyse şimdi İbni Hazım ne diyor burada? Diyor ki bak diyor. Sen diyor Ramazan'da kazanı Ramazan'dan kalan kazanı bir, bir bayram günü yapabilir misin? Yapamazsın. Neden? Bayram günü oruç haram kılınmış. Değil mi? Nehem Nebi hadisler var. Haram kılınmış. E sen bugün de oruç tutamazsın. Yani şimdi şöyle bir şey. Burada bizim kullandığımız kıyasla kullanmışlar. Şey. Bu şekilde kıyas değil mi? Yani... Kıyası özel bir şey yapacağız inşallah. i̇nşallah. Böyle bir halkada bir yer ayıracağız bir dersin içinde. O daha iyi. Tamam Böyle şimdi mevzu uzak evet. karışık gelir. Evet. Şimdi İbni Hazım burada ne dedi? Diyor ki işte bir insan başkasının kölesini azal edemez. Nasıl ki haram e, bayramda oruç tutamazsın. Haram değil. Tut, e, kaza orucunu tutamazsın. Haram haram olan bir şeydi. Haram i̇şte bir şeydi. diyor aynı bu da böyledir. Haram olan bir şeyin tam üzerinde vida edilmez yani. Veya sen bir miskin doyuracaksın. Başkasının e, yemeğini çalıp o yemekle kefareti gideremezsin. İşte bu da böyledir diyor İbni Hazım. Ya bu da böyledir. Sonra da var. diyor ki bu işte bu benim yaptığım kıyas değildir. Bu bir haram içinde efratları toplamaktır falan böyle lafızlar kullanıyor. Evet. Tamam. Velhasıl bu kıyas mı değil mi o bizim için önemli değil. Anladın mı Biz yani e, İbni Hazım'ın bu görüşünün hatalı olduğunda icma var. Şimdi bunu tartışmayalım. Heh. Yani bu konusunda derken icmaya kastediyorum. Şey, ee, kıyasının inkarını kastediyorum. Hmm. Kıyasının inkarında İbn Hazim'in hatası o, da icma edilmiş. Bütün alemler kıyası kabul etmiş. Ayrılmıyoruz. Şimdi buradan biz ne anlıyoruz? İbni, bütün bunlardan, bu delillerden ne anlıyoruz? Diyoruz ki üçüncü görüş, işte bu tip delilleri öne sürüyorlar. Bunun kimin görüşü? İbn Hazim ve Hanbelilerin görüşü dedik değil mi? Şimdi bir de eee Ee, üç, e, birinci görüş var. Bu birinci görüş e, şey ikinci görüş var. İkinci görüş ne demişti? Diyorlar ki taharet sahih değildir. Değil mi? Necaset kalkar. Necasette kalkar. Bu ikinci görüş. Bu kimin? Bunu bazı hanberler söylüyorlar. Bazı hanberler. Şimdi bunlar ne delil getiriyorlar? Bunlar şey delil getiriyorlar. Bu e, demin söylediğimiz görüş var ya onların bütün delillerini getiriyorlar bunlarda. Ama diyoruz ki peki Hades'le Necaseti niçin ayırdınız? Diyorlar ki bunlar, yani bunlar e, e, böyle çeşitli e, görüşlerine sürüyorlar. E, e, yani en meşhur en meşhur görüşleri ise bunların şey. Diyorlar ki e, şimdi necaseti ortadan kaldırırken diyorlar Allah'a bir yakınlaşma var mı burada? Yani şu manada. Yani bu başlı başına bir ibadet mi? Mesela Ee, tuttu mesela bizim hanım attı atıyorum bugünkü mantıkla bak bizim hanım attı e, kirli elbiseyi şey çamaşır makinesini yani burada bir ibadet özel bir ibadet fiili kurbe dedikleri kurbe ibadetini yani Allah'a yakınlaşma var mı necaseti gidermedi şimdi hani temiz olayım bu temiz şeyle abdest kılayım niyetiyle onu birleştirirsen o ayrı bir vap ondan bahsetmiyorum müstakil olarak başlı başına bir ibadet değil muyum? E, diyorlar ki o yüzden burada Burada başlı başına bir ibadet değil. O yüzden he, diyorlar ki biz burada ne yaparız? Başlı başına bir ibadet olmadığı için burada deriz ki biz e, hades onunla ne olur? Kalkar. Çünkü bu bir ibadet değil. Hani ibadete bir haram eklemiş olmuyorsun burada. Necaseti kaldırırken bu necaseti kaldırmak ibadettir. İşte o yüzden sen ibadete e, e, haram ekliyorsun böyle bir şey yoktur diyorlar bundan. Zaten necaseti kaldırmak ibadet değil. O yüzden sen necaseti kaldırdığın zaman o pislik oradan gitmişse olay bitmiştir. Ama taharette böyle değildir diyorlar. Çünkü taharette Allah'a yakınlaşma var. Yani başlı başına abdest bir ibadettir. Değil mi? Evet. Mesela ab, e, taharet imanın e, şatrıdır diyor hadiste mesela. bir Görüsüdür yani. De, özel bir fazileti var bunun. Sen diyor böyle yani burada kurba var. Allah'a yakınlaşma var. İşte Allah'a yakınlaşma fiiline sen haram işleyemezsin. O yüzden biz tahareti buradan ayırıyoruz diyorlar. Evet. Üçüncü görüşte de ne dedi dedik? Bunlar da diyor ki e, yani bu aslında birinci görüş. Bunlar da ne diyor? Hades de kalkar, necaset de kalkar. Bu da kimin görüşü? Hanefi Şafii Maliki dedik. Peki Allahu u Alem al El-ilmu'indallah racih olan görüş de bu. Allahu u Alem tercih edilen görüş de bu. Yani hem Hades kalkar hem de necaset kalkar. Çünkü alimlerin şöyle el-cihete munfekke yani burada cihet ayrıdır. Neden? İkisi ayrı ayrı şeylerdir. Tamam bu adam gasp ederek, hırsızlık yaparak ne yaptı? Hırsızlık günahı. Ya. Günahını aldı. Bu Allah katındaki hesabını verecek. Tövbe edecek, etmeyecek. O ayrı bir bak. Ama burada adam ne yaptı? Burada günaha girdi. Bu adam burada haramı işledi. Bunun yeri ayrı. Onun abdest kalkıp kalkmaması ayrı bir şey. Çünkü ikisi birbirinden müstakil, ayrı bir şey. İkisi birbirinin cüzü değil. İkisi Birbirinin cücü değil. Yani alimler fıkıhta şöyle bir ibare kullanırlar. Bu çok önemli. Diyorlar ki ennet اَنَّتْ تَحْرِيمِ وَالصِّحَةَ غَيْرُ مُتَلَازِمِينَ Yani diyorlar ki sıhhat ile haram bir şeyin haram olmasıyla sıhhatlı olması mütelazım değil. Birbirini gerektiren bir şey değil. Yani bir şey haramsa illa o haramı bir şeye eklediğin zaman illa o sıhhatlı olmayacak diye bir kaydı yok. Veya da tam tersi. Böyle bir kaydı Yok. Mesela neden? Mesela Nebisa Sallam meşhur hadisti. Neha Nebisa Sallam değil mi? E, en tutelakkar rukban. Mesela bu hadis. E, rukban alışverişinden yani rukban olayından ne, nehy ediyor? Müslüm'deki hadis. Mesela nedir rukban olayı? Mesela Bedevi geliyor, çarşıya inecek. Sen onu yolda önünü kesiyorsun. Evet. Tamam mı? Onunla bir alışveriş yapıyorsun. Bu çarşıya inmiyor. Cahil fiyatı bilmiyor. Bu rukban alışverişi. Şimdi bu alışveriş buyu kısmında gelecek bu mürzular. Bundan ne yapıyor Nebisa Sallam? ediyor Başka hadislerde ziyade olarak sahih işte e, neseyde var birçok yerde var. Sahilinde zaten icma var hiç kimse de zayıf dememiş. Mesela orada e, e, şu ibareyi konuyor e, rükban alışverişi yapıyor. Mesela sen bedevisin geliyorsun ben seninle bir alışveriş yapıyorum. Yolda önünü keserek sen çarşıya iniyorsun. Ben yolda önünü kesiyorum seninle alışveriş yapıyorum. Seninle bu yaptığım alışverişte ben... Günaha giriyorum, cürmü işliyorum. Neden? Çünkü Nebis Aleyhisselam nehyetmiş. Evet. Senin çarşıya inmen lazım. Tamam mı? Nehyetmiş bundan. Ama buna rağmen sahih. Bizim yaptığımız alışveriş. Neden? Çünkü Nebis Aleyhisselam diyor ki bazı e, ziyadelerde فَسَاحِبُهُ بِالْخِيَارِ اِذَا اَتَسُّكُ İşte bu malın sahibi. Ben senden beşi aldım. Halbuki çarşıda bu yedi. Sen çarşıya indin. Bir de baktın ki yedi. Allah'a ben kazık yedim. Geliyorsun benim yanıma ve istersen değiştirebilirsin istersen razı olabilirsin Ama değiştirmek istediğin zaman da ben karşı çıkamam. Neden? Çünkü Nebi sallallahu aleyhi diyor ki işte o malın sahibi bilhiyar. E, seçme ona aittir. He. İsterse ne yapar? <gülüyor> İsterse o alışverişten dönebilir. Evet. Şimdi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ama alışverişin sahih olduğunu söylüyor. Aksi halde burada e, neden nereden çıkarıyor sahih olduğunu? Nebi sallallahu aleyhi diyor ki bu adam kıyar üzerine yani seçme hakkı üzerine. Demek ki burada alışveriş batıl. Aksi halde kimsenin seçme hakkı olamaz. Yani adam isterse o alışveriş akdini hali üzerine bırakır bundan razı olabilir. O yüzden diyorlar ki alimler fe, yani subutul yani subutul khiyar fer'un an sihhatil bey'. Yani diyorlar ki burada seçmenin sabit olması tamam mı? Alışveriş sıhhatinin alışveriş sıhhatinden doğan bir şeydir. Bu bir kâide. Alışveriş sıhhatinin fer' olduğu. Yani burada Allah Allah'ın seçme hakkı vermesi neye delalet? Alışverişin Sahi olduğuna derler. Şimdi alimler burada neyi çıkarıyor diyorlar ki bakın. Demek ki bir şeyden nehy olunması eğer e, aralarında yani bir şeyin haram olmasıyla e, o şeyin sıhhatli olması arasında telazum yok. Yani birbirini şartlandırmıyor. İlla onu o da onu e, gerektirmiyor. E, iki ayrı bir şey. Çünkü alışveriş ayrı bir bab senin gelip o adamın yolunu kesmen Ayrı bir bak. Çünkü alışveriş o malın kendisi fiyatı onunla alakalı. Bu ise sen geçmişsin bu çölden geliyor. Sen de uyanıksın. Önünü kesiyorsun. Bu çarşıya inmiyor. Hiçbir şeyden haberi yok. Sen ne yapıyorsun bundan? Bu, e, getirdiğim ne mal getirmişsin artık onu alıyorsun. Anlatabiliyor muyum? O yüzden diyoruz ki bunların arasında yani bunların arasında e, telazum yok. Ki bu da fıkıh usulünde zaten değil mi? Mukarrar kılmıştı İşte o yüzden İbni ha İbn Hazım'ın bu söyledikleri diye öyle cevap veriyoruz biz. İşte sen birisinin yemeğini e, şey yapabilirsin. O ayrı bir bab. O bizzat ibadetin neyle? Bizzat yemeğin zatıyla alakalı. Sen onu anlatabiliyor musun Senin malın değil. Direkt zatıyla alakalı. E, yine köle direkt o fiilin zatıyla alakalı. Ama bunlar el ciheti munfekke. Bunlar ayrı ayrı bablar. Alışveriş ayrı bir bab. Senin önüne kesmen ayrı bir bab. Ama senin birisinin kölesini azat etmen, köle azat etmenin bizzat kendisi. Anlatabiliyor muyum? Fiilin bizzat kendisi o. O yüzden o ayrı bir bak. Tabii ki başkasının kölesini azat edemezsin. O ayrı bir bak. Oruç tutma. Oruç tutma bizzat günün içindeki olay. Onlar o yüzden biz ne diyoruz burada? Ee, yani burada diyoruz ki cihet, burada münfektir. Ondan sonra işte getirdikleri delillerden e, bir tanesi de neydi? İşte kim bir amel işlerse? Ha? O amel, ya onda bizim bir emrimiz yoksa o amel nedir? Merduttur. O amel merdut. Bunda bir sorun yok. Ama o amel merdut. Evet. O amelin bizzat kendisi merdut. Yani e, ha, ha, suç alıyorsun işte o ayrı bir amel, o namaz ayrı bir amel. Sen namaz, e, abdest ayrı bir amel. Sen abdest aldığın zaman Allah Resulü'nün bel, e, zikrettiği veya Allah'ın kitapta zikrettiği sıfatla abdest aldın mı? Aldın. O zaman o merdut değil. Senin ekstra su kullanman Kullandığın su da temiz mi? Allah'ın vasfettiği su mu temizlik olarak. Evet. Sen ayrı bir vasıf getiriyorsun ona. Çalarak. Yani ayrı bir ibadet. O çalman senin merdut. Onun dinde hiçbir yeri yok. Ne ibadet olarak ne e, örfü olarak hiçbir yeri yok zaten onun. Onların ayrı bir... Yani bunların elciheti munfekki, hırsızlık ayrı bir olay. Çünkü o ibadetin kendisi değil. Ki bunda bidat olup olmama ortaya çıksın. Bidat neyle alakalı? İbadetin bizzat ile alakalı. Burada ibadetin zatı olayı yok burada. Ayrı bir vasıf getiriyorsun kendini dışarıdan ona ekliyorsun. O yaptığın fiil haram. Evet. Heh, bir şey mi diyeceğim? Bir şey sorabiliyor muyum? Bunlar destekler mahiyette. Evet. Yani bu İslam'ın döneminde Hazreti Ebu müşrikler arasında şey var ya. E, karşı deve üzerinden hani şu yer neresi şu kadar deve, şu yer neresi bu kadar deve, bu Hı. kadar Hı. şey arasında. E, normalde şey caiz değil yani İslam'da sonra. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem'den sonra şey yapıyor ya. Evet. Onu aldı ya Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem'e öyle bir şey olsa tamam. Ya aradıklısı. işte biz diyoruz ki biz kullanmaması lazım. Yani yani i̇şte diyoruz, yani diyoruz ki biz yani. burada cihet cihet münfekki evet. olayı var. Burası çok önemli. Buna dikkat etmemiz lazım. Bakacağız. O harici bir şey ki burada mesela hırsızlık. Yani. O bizzat ibadetin kendi fiiliyatından mı yoksa ayrı bir vasıf mı? Ayrı bir vasıfsa orada ibadetin kendisi merduttur. Çünkü orada merdud olan ibadetin kendisi. Haramını kaldırmıyor. Ha, i̇badetin şey. kendisi eğer biz zatı <gülüyor> Allah ve Resulüne terse merduttır. Burada evet. tamam o yüzden biz diyoruz ki burada e, cihet yani burada cihet, mesela. Şimdi sen özürsüz diyelim ki sakalını kaşıdın namazda. Özürsüz sakalını kaşıdın. Bu caiz mi? Caiz değil. Özürsüz sakalını kaşımak caiz değil. Yani sen abesli iştihal edemezsin. Ümmetin icmasıyla caizdir Namazın bozdu diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Ümmetin yine icmasıyla namazını bozdu diyemeyiz. Yani hani icma, icma, icma da burada tam diyemeyiz ama cumhur göre burada ne? Tamam, namazın kaşığıma, ha, namazın bozulmaz. Hı. E peki bir insan diyebilir mi? Bu Allah ve Resulü özürsüz sakalını kaşımamıştır. O yüzden sen sakalını kaşıyarak namaz kıldığın için o amelin merduttur bu hadise göre. Yok. Ayrı bir mevzu. Sen sakalını kaşıdın orada cürmünü alırsın. E, yani özürsüz kaşı kaşıdın orada sen hesabını verirsin. Niye namazlarını kuyucu içinde dildin? Niye abesle iştihal vesaire O ayrı bir bak Ama namazın bizzat zatı ayrı bir bak Anlatabiliyor muyum? Yani diyelim ki senin cebinde haram bir para var. Koydun cebine. Sen onunla namaz kılabilir misin? He? Kılarsın. Kılarsın. E, ümmetin icmasına göre kılarsın. Bak burada icma var. E şimdi şöyle birisi diyebilir mi? Allah Resulü cebindeki haram paraya namaz kılmamıştır. Men amel amilen leysi aleyhi emruna fehu vered. Kim bir amel işlerse onda bizim emrimiz yoksa reddolunur. E haram paraya cepte namaz da kılmaz. O amel reddolundu değil. Haram para ayrı bir bab. Bak namazın zatıyla alakalı değil. Bunları ben anlatmak istiyorum. Evet, evet. Senin sırtında bir küp var abicim. Bir küp, küp atmışsın sırta. tam böyle şey var bu pazarda hamalılar taşır ya. Bir de sepet olarak taşırlar bazen. Evet. O sepetin içinde bir meyve var. Sen namaz kılıyorsun abi onunla. Hadi örnek ver bakayım Allah Resulü'nden. Sırtındaki şeyle, sırtında haram bir şeyle namaz kılmış. O zaman senin namazın geçerli. Bak bunların hepsi ayrı bir mevzu. İşte saatle namaz kılıyorsun. Allah Resulü saatle namaz kılıyorsun. Şimdi bunlar ayrı bir mevzu tamam mı? Bunların hani ibadetin zatıyla alakalı değil. Bunları anlamak lazım. Kim geçen mesela birisi bana sordu. Siz her şey bidat bidat diyorsunuz. Zaten Allah Resulü eldivenle namaz kılmış mıdır? Eldivenle namaz kılmıyor. Cahil işte. Ya yani ne olacak? Hani hani bizi kendi zihninde böyle tasavvur ediyor. Bizim görüşlerimize hiç bize sormadan. Sonra geliyor o zihninde tasavvur ettiği görüşü bizim üzerimize atıyor. Sonra diyor ki sen böyle böyle inanıyorsun. Neden böyle? Bu hani bu bize müşebbihe diyenler gibi. Şimdi adam hayatında bizim ağzımızdan duymamış. Allah arşa muhtaç. O yüzden arşın üzerinde. Böyle bizden bir şey duymamış. Ama bu zihninde bizim akideyi şimdi oluşturuyor. Diyor ki bunlar diyorlar ki Allah arşın üzerinde. Ha demek ki bunlar Allah'ın arşa muhtaç olduğunu inanıyor. Sonra geliyor sana diyor ki sen niye Allah arşa muhtaçtır diyorsun ya. Böyleler yani. hani Bu mevzular böyle. C münfekke. Ondan sonra peki müsbil hadisine gelince. Müsbil hadisine gelince. Bunlar bize müsbil hadisini de getirdiler. Değil mi? Allah, Allah Resulü ne dedi? Allah müsbirli birisinin namazını kabul etmez. Birincisi diyoruz ki bu hadis zayıf. Hem de çok zayıf bu hadis. İkincisi metni mümker. Hadisin metni mümker. Alimler diyor ki hadisin metninde de mümkerlik var. Neden? Bak hadisin metnine. Şimdi bu adam geliyor. Allah Resulü hadisin bu adam geliyor. ve İsballi şekilde ne yapıyor? Namaz kılıyor. Allah Resulü ona ne diyor? Git abdest al. Ne alakası var abdeste? İspali namaz kılmanın abdestle ne alakası var abdesti bozmayla? Bir alakası var mı? Hadis mümkâr. Allah Resulü'nden böyle boş bir laf düşünülebilir mi? İki, hadisin sonuna bak. La yekbelullahu salate abdin musbilin musbilin izaruhu Hadisin sonuna bak. Allah izarı musbil olanın namazını kabul etmez. Bu neyle alakalı? Namazla alakalı. Peki, ne alakası var Allah Resulü diyecek? Abdest al. Habdesi ha? <gülüyor> bozmayla ne alakası var? Namazını tekrarla der. Tekrar bu başka reddiye. Hı. Şimdi fıkıh üstünde bir kayda var. bak Bunu da yazayım. Bunu mutlaka ezberlemen lazım. Tamam Bu fıkıh üstündeki kayda olmazsa olmazlardan senin akidede bile önüne gelecek. Özellikle akidede daha da çok gelir önüne. İşte cari hadisinde veya vesaire buna benzer hadislerde e, çok kullanırsın bu kaydayı. Ve bu kayda icma edilmiş bir kayda. Bu kayda kimse mukalefet etmemiştir tarihte. Nebidat ehli Ne de başkası. İcma edilmiş bir kayda yazıyorum. Bak, buraya yazalım şimdi. Arapçasını yazayım. Sen de yaz. Te şimdi bu kaydayla de bunları reddiye vereceğiz. Te'khirul beyanı an vaktil haceti Tamam mı? La yecuz veya ma yecuz. İşte la yecuz yazalım. Te'khirul beyanı an vaktil haceti la yecuzu hareketlerini de söyleyeyim son hareketlerini bilonik. Ta'hirul beyani an vaktil haaceti la yucuzu tamam Nedir bu? İhtiyaç anında. Bunu nasıl tercüme ederiz güzel? Eee ihtiyaç anında. İhtiyaç anında beyanı geciktirmek caiz değildir. İhtiyaç anında açıklamayı geciktirmek, beyanı geciktirmek caiz değildir. Şimdi bu ne demek? an elif mi, burada Anvaktil el elif lan var? <gülüyor> <messizlik> la. La. La. Yecuzu. Bu ye, bu cim. Da, tamam. Tamam. Bir daha herkene bir şey. Te'khirul. Bak şöyle. Ta, te, ee... Te'khirul... ...beyani anvaktil... ...til haceti la yecuzu. Tamam. <gülüyor> Ya yazdın mı bunu? Yazım. Şimdi bak buna çok dikkat et. Bu senin ilim hayatının her kısmında lazım olacak bir kaydı. Ve bu kaydı ile birçok mesele hallolunabilir ve birçok meselede muhaliflere cevap olarak reddiye olarak kullanılabilir bir mesele. Ve bu icma edilmiş bir kaydı olduğu için sana kimse bunda ters çıkmaya da hakkı yok. Böyle de bir ekstra bir fay faydası var. Tamam mı? İcma edilmiş bir kaydı. Nedir bu? Şimdi sen bir Müslüman olarak bir şeyi öğrenmeye muhtaçsın o an için. O an için muhtaçsın ve geliyorsun bunu benden talep ediyorsun. Evet. Şimdi ben biraz tefsirli anlatıyorum geleceğim. Bunu geliyorsun benden ne yapıyorsun? Talep ediyorsun. Ben de sana diyorum ki ya kardeş sen git inşallah ben sana bir saat sonra anlatırım. Hiçbir özrüm yok benim. Hiçbir özrüm yok git sana bir saat sonra anlatırım veya yarın gel. Caiz değil bu haram. Neden? Sen Müslüman olarak muhtaçsın. Alimler bunu nereden anlıyor? Mesela Allah Azze ve Celle ne buyuruyor Kur'an'da? Sana indirileni tebliğ et. Senin tebliğ etmen lazım. Sana indirilen kim? ney Kur'an sünnet değil mi? Şimdi bu Allah Resulü aleyhissalatu vesselama hitap. Allah Resulü aleyhissalatu vesselama hitap bu ama bütün ümmeti geneldir. Tamam mı? Bütün ümmete genel icma'en. Yani sen bildiğini hatta Nebis aleyhisselam diyor e, benden duyunuzu tebliğ edin. Tamam. Şimdi örnek vereceğiz. Ne dedik bak Beyanı hacet, ihtiyaç anında geciktirmek caizdir. Ama sen ona o an muhtaç değilsen ben bunu geciktirebilirim, gel sonra diyebilirim. Şimdi bunu biraz daha böyle e, net bir örnekle anlatalım. Şimdi sen bana geliyorsun Eren abi. E, namaz kılıyorsun ama namazında eksiklik var. Yani bir sürü mevzu bilmiyorsun. Ya diyorsun ki benim bir sürü eksiğim var, namazım olmuyor. Fatiha'yı nasıl okuyacağımı bilmiyorum. Veya öğle namazını kılıyorum ama bazen iki, bazen 3 kılıyorum. Çünkü bilmiyorum iki mi, üç mü, dört mü. Namaz, öğle namazı kaç yakat, akşam namazı kaç yakat. Bunları bana anlat. Şimdi sen muhtaç mısın ona o an? Muhtaçsın. O gün ona muhtaçsın. Çünkü günde 5 vakit namaz var. Ben sana diyemem gel yarın anlat. Anlatayım sana. Haram. Neden? Çünkü sen o an ona muhtaçsın. Muhtaç olduğunu delili ne? Zaten gün içinde 5 vakit namaz var. Ama sen bana gelsen desen ki Ya e, Yılmaz kardeş ben seni hacca gideceğim. Ya bana şu haç nasıl yapılır? Haç, e, haç karışık işte 6 gün boyunca Mine'ye gidiyoruz, Arafat'a gidiyoruz bilmem. Veda haççı şu falan. İçinde umre var, say, tavaf bir sürü şey var. E diyorsun ki bunlar bana karışık geliyor. Sen bana güzelce bir izah, et, izah etsene. Ben sana diyebilirim kardeş ama sen seneye gidecek misin bak. Ben sana diyebilirim gel inşallah haftaya anlatayım. Gel yarın anlatayım. Bu caiz. Neden? Burada ihtiyaç anı yok burada. Caiz. Ben o gün başım ağrıyordur, yorgunumdur, e, halsizimdir, moralim bozuktur. Sana yarın gel diyebilirim. Bu caiz. Çünkü beyanı tebliğ etmek nisbidir. Burada caiz ama ihtiyaç anında, ihtiyaç anında bu caiz mi? Değil. Bu caiz değil. O yüzden alimler diyorlar ki bir insan bir şeye muhtaçsa onu, onun beyanını, onun hacetini geciktirmek ne bir sallalleme caiz ne de, ne de o, onun ümmetine Müslümanlara tebliğ edenlere caiz. Mesela, işte, mesela bunu hadis, car, cariye hadisinde nasıl reddiye verebiliriz? Bunlar mesela şüphelerinden bir tanesi. Ya diyor ki orada cariye e, işte cahildi. Anlatabiliyor muyum? E, orada Allah Resulü'nün istediği bu kime inanıyor? Onu öğrenmekti. Cariye'ye sordu. O da el, işte elini kaldırdı. Allah dedi, semadadır dedi. Ha, Resulullah buradan anladı ki tamam bunun inandığı Allah putlar değil. İnandığı ilah putlar değil. Bizim iman ettiğimiz Allah. E beni de Muhammed olarak kabul ediyor. Tamam sen müminsin. Bu sana yeter. Sen cahilsin. Değil. Ee, biz diyoruz ki Hayır. diyoruz ki eğer Allah'ın semada olmasını söylemek küfür olsaydı veya haram olsaydı Nebis-i Sallam'ın orada susması neydi? Caiz değildi ona, o an ona muhtaç cariye. Neden ona ona muhtaç? Akide ile alakalı. Dinden çıkacak. böyle Çünkü hem, mukayiflere göre bu küfür. Yani Allah Resulü küfür beyanını geciktirmiş veya hiç söylememiş. Bak bu kaydıyla ne yapıyoruz onlara? Ne yapıyoruz bu kaydıyla onları? Vuruyoruz. Yani buna benzer. Şimdi gelelim mevzumuza. Şimdi bu adam e, dedi ki hadisin metni münker Bunlardan bir tanesi, münkerliğinin bir tanesi, Allah Resulü nasıl ona der? Git abdest al. Abdestle ne alakası var bunlar? Evet. İki hadisin sonunda Allah namazı kabul etmez diyor. Ne, neden? Nebis'in namazı iadeden bahsetmiyor. Tekrar git abdesti iadeden bahsediyor. Münker. Başka ne münkerliği var? Bu adam geldi, namaz kıldı. Allah Resulü ona ne dedi? Git bir daha abdest al. E şimdi Allah Resulü bunu beyan etmesi lazımdır. Ne alaka? Tamam mı? Açması lazımdır. Şimdi açması lazımdı Çünkü geciktiremez. Eee evet. e, Çünkü o adam namaz kılmaya muhtaç. E şimdi bize şöyle bir reddiye getirirlerse, bir tane adam geliyor Allah Resulüne, Müslüm'deki hadis. Hızlı hızlı namaz kılıyor, Allah Resulüne ne diyor ona? Tekrar kıl. tekrar kıl. e Şimdi böyle bir reddiye verseler bize ne diyeceğiz? Diyecekler ki burada da Allah Resulü geciktirmiştir. O onunla alakalı bir şey yani. Şey. Ama şöyle diyebilir, Allah Resulü ona dedi ki git bir daha kıl, sen namaz kılmadın. Anlatması lazım değil miydi Allah Resulü'nün? Biz diyoruz ki hadisin sonunda ne yaptı? Anlattı. Ama bu hadisin sonunda anlatma olayı var mı? Yok. Yok. Çünkü bunu soran kim sahabe? Niye diyor ey Allah'ın söyle abdestini ona beyan ettin? E, abdest almasını söyledin. Nebis HaSelam dedi ki Allah <gülüyor> müsbilin namazını kabul etmez. Bak burada hiç o sahabeye anlatmış olayı yok. Burada geciktirme. O zaman Nebis HaSelam'ı bu caiz değil onu geciktirmek. O zaman metni münker bu hadisin. İstedilen noktası yok. Tamam mı? İstedilen noktası ne kadar oldu ders? 52 dakika oldu. Bir mevzu daha işleyelim inşallah.